gezerin geleceği. Hazırlayan ve sınavlar: Büşra Yar ve Uygar Özeski. Merhaba. Kuzey Doğa Derneği'nce Iğdır'da sürdürülen çalışmalar kapsamında leyleklerin göç yollarının belirlenmesi amacıyla 2019 yılının Haziran ayında 120 leylek yavrusu yuvalarında halkalandı. Halkalanan leylekler bir süre Iğdır'da kalıp göç edebilecek seviyeye geldikten sonra kış mevsimini geçirmek için Iğdır'dan Afrika'ya göç etti. Göçten dönen kuşların tespiti için gözlem çalışması yapan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi ekibi Tuzluca ilçesine gelen leylekler arasında TLFA kodlu bir leylekle karşılaştı. Dürbünle gözlenen ve fotoğraf makinelerinin tele objektifleriyle tespit edilen fotoğraflarda 3 yıl önce Tuzla ilçesine bağlı Turabi köyündeki elektrik direği üzerinde halkalanan dört yavrudan biri olduğu belirlendi. Yuvasına geri döndü. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan küçük akbabanın korunması ve popülasyonunun uydu vericisiyle takibi için Eskişehir'de çalışma başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuzey Doğa Derneği, Koç Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Utah Üniversitesi'nin işbirliğiyle birliğiyle başlatılan çalışma kapsamında Küçük Akbaba Türkiye'de üreme popülasyonu yoğunluğunun bulunduğu Eskişehir'de takip edilecek. Kuzey Doğa Derneği Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Küçük Akbaba'nın en çok görüldüğü bölgelere kapanlar yerleştirildi. Üzeri toprak ve çalı parçalarıyla kamufle edilen kapanlar aracılığıyla yakalanacak küçük akbabaya takılacak uydu vericisiyle türün popülasyonunun neden azaldığına dair bilgilerin elde edilmesi amaçlanıyor. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre yurttaşlar yoksullukla boğuşup ekonomik krizin pençesinde ezilirken denizi olmayan Kütahya'ya milyonlarca lira harcanarak Kanal Kütahya projesi yapılacak. MHP'li Kütahya Belediyesi Kanal Kütahya adı altında bir proje hazırladı. Belediye çılgın projenin tanıtım dosyasını da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 17 Haziran tarihinde teslim etti ve çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başladığı açıklandı. Dosyada merkez ilçesi Sinar Mahallesi'nde yapılacak olan Kanal Kütahya projesi için belediye kasasından 90 milyon lira harcanacağı belirtiliyor. Bu devasa harcama ise yaklaşık... 21.100 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor. Hazırlayan dosyada faaliyetin gerçekleştirileceği alanda herhangi bir orman, tarım arazisi bulunmamakta. Deniz'e de uydu görüntülerinde projenin yapılacağı alanın büyük bir kısmının tarım arazisi olduğu görülüyor. Ayrıca Kanal Kütahya projesinin yapılacağı alanda bir de sulama kanalı var. İklim kriziyle daha sık ve şiddetli yağışlar ülkemizde hem can kayıplarına hem de büyük ekonomik maliyetlerine neden olan Sel felaketlerine dönüşüyor. Bir can kaybının yaşandığı Ankara'daki sel felaketiyle birlikte Batı Karadeniz bölgesinde de sel kaynaklı afet yaşandı. Kastamonu'nda 24 saat ortalaması olarak metrekareye 152 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Ayrıca 48 saat içerisinde heyelan, toprak kayması, sel taşkın, su baskını, kaya düşmesi gibi 170 olay veya afet yaşandı. Etkileri her geçen gün artan iklim krizi. Aşırı sıcaklıklar ve yağışlar, yangınlar, şiddetli kasırgalar ve fırtınalar, kuraklık gibi aşırı hava olaylarıyla kendini göstermeye devam ediyor. İnsanlığın doğa üzerinde yarattığı tahribatın bir sonucu olarak karşımıza çıkan aşırı hava olayları her geçen gün şiddetini ve sıklığını arttırıyor. Son zamanlarda özellikle iklim değişikliği kaynaklı aşırı yağışların yol açtığı sel felaketleri Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da sağnak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören Mahallesi yeni mahalle İtimeskut ilçelerinde etkili olan sağnak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçların suda sürüklendiği gözlendi. Keçiören ilçesinde yokuştan gelen sel suyunun binanın içeriye girmesiyle bir yurttaş maalesef yaşamını yitirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Kastamonu, Bozkurt'ta, Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, Kastamonu'da Tosya hariç merkezde dahil tüm ilçelerin selden etkilendiğini söyledi. Kastamonu'da 24 saatin ortalaması metrekareye 152 kilogram yağış düştüğünü belirten Kurum, ayrıca son 48 saat itibariyle, heyelan, toprak kayması, sel taşkını ve su baskını, kaya düşmesi gibi toplamda 170 olay ve afet yaşadıklarını, Kastamonu'nun selden etkilenen ilçe ve köylerinde 135 konut, 27 dükkan, 6 kamu binası olmak üzere toplam 168 noktada su baskını veya kısmi hasar tespit ettiklerini, bazı noktalarda da çatılarda ve istinat duvarlarında hasarlar olduğunu anlattı. Yapılan sel ve yağışlar sonrası hasar tespit çalışmaları sonucunda toplam, 13 binanın yıkıldığı, 11 binanın ağır hasarlı, 109 binanın daha az hasarlı olduğu 7 ilde 20 bin acil yıkılacaklar listesine alınan bina var. Sel felaketleri, farklı nedenleri ileri gelebildiği daha çok bölgelere hızlı ve şiddetli şekilde düşen yağıştan kaynaklanıyor. Nehir yataklarının taşması, kıyı taşkınları ve benzeri olaylarda da açıklanıyor. Yaşanan sel felaketleri ve can kayıplarının yanı sıra hasar ve yıkımada neden olarak büyük bir ekonomik maliyet yaratıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.